أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذلله ومن يدل فلا حديله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد Fe inne estakal hadithi kitabullah ve hayral hedihedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin valâle ve kulle zalâletin finnâr. selam ve Ramza Aleykümselam. Fitnelerde basiret başlıklı derslerimizin üçüncüsünde fitnelerden uzaklaşma. Selefin fitne zamanlarında dil afetlerinden sakınmaları bölümünde kalmıştık. İyas bin Muaviye bin Kurra Rahimullah şöyle demiştir. Bu tabi'in imamlarından birisi. Muaviye bin Kurra radıyallahu anh'ın oğlu. Sahabe radıyallahu anh'ıma göre insanların yani kendi aralarında onların en üstünleri gönülleri en selamette olan ve gıybeti en az olanlarıydı demiştir. Tarık bin Şihab radıyallahu anh'ında şöyle der. Halid ile Sa'd radıyallahu arasında yani Halid bin Velid radıyallahu ile Sa'd arasında bir dargınlık vardı. Bir adam Sad radıyallahu anh'ın yanına gidip Halid radıyallahu anh'ın aleyhinde konuşmaya başladı. O da dedi ki bırak bizim aramızdaki kırgınlık dinimize ulaşmadı. Yani burada kişisel bir kırgınlık, küskünlük vardı bu iki sahibi arasında. Birisi gelip Sad radıyallahu anh'a Halid bin Velid radiyallahu anh'ın aleyhinde bir şeyler söyleyince bizim aramızdaki kırgınlık dinimize ulaşmadı demiştir. Yani e, bu... Tabiinden bazı imamların fasığın gıybeti yoktur veya bidatçının gıybeti yoktur şeklindeki sözünü destekleyen bir ifade etmiş. Çünkü e, yani bizim onunla aramızdaki kırgınlık bir fısk sebebiyle veya bidat sebebiyle değil, tamamen kişisel. Bu yüzden onun hakkında konuşamazsın. Hani bidatla ilgili olsaydı veya fıskı sebebiyle olsaydı e, bu dini bir meseleydi. Bunda e, bir tolerans vardı ama bundan dolayı, kişisel kırgınlıktan dolayı Gıybete izin vermiyor. Ammar bin Yasir radıyallahu anhum'a bir adamın müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh'a aleyhinde konuştuğunu işitti ve şöyle dedi. E, burada şunu hatırlamak lazım. Ammar bin Yasir radıyallahu anh e, Ali radıyallahu anh'ın taraftarıydı. Yani Ayşe radıyallahu anh'a ile aralarında Cemal Savaşı çıktığı zaman, sürtüşmeler çıktığı zaman Ali radıyallahu anh'ın tarafındaydı. Ve o esnada birisi Ayşe radıyallahu anh'a hakkında onun aleyhinde bir şeyler söylüyor. Ona şöyle diyor. Çirkinliğini ve havlamanı kes. Şehadet ederim ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cennetteki eşidir. Bir rivayette çirkinliği bırak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği kimseye, kimseye mi eziyet veriyorsun demiştir. Sabit el-Bunani dedi ki. Muhtarif bin Abdullah dedi ki İbnü Zübeyr fitnesinde 9 veya 7 sene kaldım. Ne bana bir haber verildi ne de ben bir haber sordum. Yani e, bu da sahabeler arasında ihtilafa sebebiyet veren bir fitneydi İbnü Zübeyr fitnesi. O zaman da Muhtarif bin Abdullah diyor ki o fitnenin içerisinde olmama rağmen yani o sahabeler ne bir haber taşıdılar ne laf taşıdılar ne de ben kimseye bir haber sordum diyor. İşte bunlar fitnelerden uzaklaştıran şeylerdir. İmam Zuhri Rahimullah şöyle demiştir. Ur ve bana El Misver bin Mahremen'in Muaviye radıyallahu anh elçi olarak gittiğini, yani o sırada müminlerin emiri Muaviye radıyallahu anh, ona elçi olarak gittiğini, ihtiyacını gördükten sonra yalnız kaldıklarına kendisinde şöyle dediğini haber verdi. Ey Misver, eleştirilerin imamlara ne yaptı? Misver dedi ki, bunları konuşmayı bırak, sana geliş sebebimizi anlatayım da bize iyilikte bulun. Muaviye Radiyalan şöyle dedi, hayır vallahi sen içindekini bana söyleyeceksin, bana kusurlarımı söyle. Misfer dedi ki, ayıplanacak ne varsa hepsini anlattım. Muaviye Radiyalan şöyle dedi, sen suçlardan ve günahlardan kurtulamazsın ey Misfer. Yani ben nasıl ki günahlardan e, masum kalamıyorsam, sen de suçlardan ve günahlardan kurtulamazsın. Ey Misfer, halkın ıslahından dolayı bana ne düştüğünü saymıyor musun? Yani bunları hesaba katmıyor musun? Muaviye radiyalar müminlerin emiri olması hasebiyle onların iyiliğine, Müslümanların menfaatine olan hayırlarını, yani bunları yok mu sayıyorsun demek istiyor. Zira iyilikler on katıyla karşılık görür. Yani kötülükler bir misliyle yazılırken iyilikler on katıyla karşılık görür. Yoksa günahları sayıp iyilikleri unutuyor musun? Misver dedi ki hayır vallahi biz sadece görülen günahları söyledik. Muaviye şöyle dedi. Bizler işlediğimiz bütün günahları itiraf ediyoruz. Ey Misver, Allah'ın bağışlamayıp da seni helak etmesinden korktuğun bir günahın yok mu? Misver radyalan şöyle dedi. Evet dedi. Muaviye radiyallahu de, Benden bağışlama umudunu kuvvetlendiren neyin var? Allah'a yemin ederim ki benim üstlendiğim halkın durumunu düzeltme işi senin üzerine düşenden fazladır. Lakin vallahi... Allah ile başkası arasındaki iki iş arasında tercihte kaldığımda mutlaka Allah'ı başka şeye tercih ederim. Ben öyle bir din üzereyim ki Allah o dinde amelleri kabul eder. İyiliklerin karşılığını verir. Affetmeyi diledikleri dışındaki günahların cezasını verir. Ben işlediğim iyiliklerin kat kat fazlasıyla karşılık göreceğime ve küçük gördüğüm işlerin büyüyeceğine inanıyorum. Ben saymıyorum, sen de sayma. Müslümanların namazları kılmalarında Allah için ameli, Allah Azze ve Celle yolunda cihat, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmek ve saymaya kalksan sayamayacağın işler. Bunları düşün. Misver dedi ki, Muaviye'nin bu sözlerini dinledikten sonra düşündüm ve onun beni mağlup ettiğini anladım. Urbe şöyle demiştir. Daha sonraları Misver, kendisiyle Muaviye arasında geçen bu konuşmayı hatırladığı zaman Muaviye'ye hayır dua ederdi. Yani Muaviye radıyallahu anh zamanında bazı olumsuzluklar olmuştu. O sırada müminlerin emiri Tabi e, Muaviye Radiyalan öyle bir konumda ki kendisinden önce Raşt halifeler vardı. Yani elbette Muaviye Radiyalan'ın yaptıklarını Ebubekir Radiyalan ile kıyaslayacaklar, Ömer Radiyalan kıyaslayacaklar, Osman Radiyalan ve Ali an ile kıyaslayacaklar onun yaptıklarını. Fakat e, halkı aynı halklarla kıyaslamıyorlar. Direkt Muaviye'nin e, işte onun elinde, onun yönetiminde ortaya çıkan kusurlardan dolayı Muaviye Radyalan hakkında söylemler halk arasında artıyor ve fitnelere sebebiyet veriyor. Tıpkı Osman Radyalan zamanında olduğu gibi. İnsanlar bazı şeyleri e, taraflı yorumlayarak insanların kalyana gelmesine e, sebep olan bazı sözler ediyorlar sağda solda. Muaviye Radyalan zamanında da durum biraz daha fazla çünkü onun zamanında ee, sünnetten sapmalar daha fazlaydı. Bu da tabii zamanın getirdiği, e, yeni çıkan bir takım meseleler, insanların artması, işte münafıkların sayısının artması pek çok sebepler bulunabilir. Bu ortamda Muaviye Radiyalar, ben ıslah çalışmalarımla, yani ben Allah'ın rızasını gözeterek bazı ıslah çalışmaları yapıyorum. Elbette hatalarım da oluyor, kusurlarım da oluyor. Fakat biz öyle bir dine iman ediyoruz ki, Allah Azze ve Celle Kudüs de buyurmuştur bunu, iyilikler birden 10 katına kadar karşılık görür. Kötülükler ise birebir. Ve Allah dilerse onu da affeder. Ben Allah'tan affı umuyorum diyor. İyiliklerimin de yani küçük bile gördüğüm iyiliklerimin Allah adına büyüyeceğini umuyorum diyor. Bunları getiriyor. Fakat sizler yani eleştiren kimseler olarak sadece kötülükleri öne sürüyorsunuz. İyilikleri hiç görmüyorsunuz. Bu uyarıyı yapıyor. Ebu Raşid dedi ki Basra halkından birisi Ubeydullah bin Ömer'e gelip şöyle dedi. Ben Basralı kardeşlerinin sana gönderdikleri elçiyim. Sana selamları var. Senden şu iki kişinin, yani Ali ve Osman radıyallahu anhuma'nın durumlarını soruyorlar. Bu ikisi hakkında görüşün nedir? Ubeydullah başka bir şey var mı diye sordu. Hayır dedi. Ubeydullah... Bu adamın ihtiyaçlarını tedarik edin dedi. Adamın ihtiyaçları hazırlanınca şöyle dedi. Onlara selam söyle ve haber ver ki benim o ikisi hakkındaki görüşüm şu ayetten ibarettir. Bunlar gelip geçmiş bir ümmettir. Kendi kazandıkları kendilerine sizin kazandığınız da sizledir. Onların yaptıklarından siz sorulmayacaksınız. Bakara 134. ayet. Yani Ubedullah bin Ömer, Ömer e, e, Abdullah bin Ömer'in torunu oluyor. Abdullah bin Ömer'in oğlu, Ömer'in oğlu. Yani tabi'in, tabi'in zamanda olan bir şey. Ali ve Osman radiyallahu bunlar geçmiş, vefat etmişler, şehit olmuşlar. Ee, halen de onlar üzerinden bir siyaset, yani taraftarlık siyaseti gözetmek istiyor demek ki bazı insanlar. O da bu ayette cevap veriyor. Şurayı şöyle dedi, İbrahim bin Ethem'den Ali ile Muaviye radiyallahu arasında geçenleri sordum. Bunun üzerine ağladı. Ben de ona sorduğuna pişman oldum. Sonra başını kaldırdı ve şöyle dedi. Şüphesiz kendi nefsini bilen kimse kendi nefsiyle meşgul olur. Rabbini bilen kimsenin ise Rabbi ile meşguliyeti kendisini başkalarından alıkoyar. Şafii Rahimullah da şöyle demiştir. Ömer bin Abdülaziz'e sıffin ehli hakkında ne dersin? Yani Ali ile Muaviye radiyallahu arasındaydı bu savaş. O da dedi ki Allah ellerimi o savaştaki kanlardan temiz kıldı. Ben de dilimi ona bulaştırmak istemem. El-Heysen bin Ubeyd Es-Saydalani'den gelen nakilde İbn-i birinin e, zalim haccaca sövdüğünü işitti ve şöyle dedi. Dur ey adam, şayet ahiretin tamamı sana verilecek olsa işlediğin en küçük günah sana göre haccacın işlediği en büyük günahtan büyük olacaktır. Diyor ki Allah Azze ve Celle adil bir hakemdir. Haccacın zulmettiği kimseler ondan haklarını birer birer alacaklarsa haccaş da kendisine zulmedenlerden alacaktır. Kendisi, kendini hiç kimseye ve meşgul etme. Fitnelerde tartışma, münakaşa, gıybet ve laf taşmanın kararttığı sofralarda dili serbest bırakmanın kötülükleri sınırlanamaz. Bu ümmette tehlikeli etkilere sebep olur. Kötülüğün başlangıcı kıvılcımlarla olur. Büyük yangınlar küçümsenen kıvılcımlardan çıkar. Fitnelerinin Çoğunun tohumları gıybet ve hakaret meclislerinde atılır. Bu işi yapanlar da fitnenin ulaştığı boyutlardan korunamazlar. Sonra bu tohumlar fısıltılara aşılanır, acı sonuçları ortaya çıkar. Ateş yavaş yavaş tutuşur, onun ilk ilk kıvılcımlarını yakanlar için dahi söndürmesi zor hale gelir. Onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisinde nitelediği gıybet ederek insanların etlerini yiyen kimselerdir. Şüphesiz insanlar arasında hayrın anahtarları ve şerrin kilitleri olan kimseler vardır. Yine insanlar arasında şerrin anahtarları, hayrın kilitleri olan kimseler vardır. Allah'ın kendisine hayrın anahtarlarına elinde kıldığı kimselere müjdeler olsun. Allah'ın şerrin anahtarlarına elinde kıldığı kimselere de yazıklar olsun. Bunu İbn Mace ve Essunne'de İbn Bi Asım rivayet etmiştir. Şeyh Elbani hadisin hasen olduğunu belirtir. Tarihte bazı sözlerden dolayı kan döküldüğünü gösteren örnekler vardır. Bunlardan bazı örnekler zikretmek gerekirse büyük tabi Ebu Mabed Abdullah bin Ukeym el-Cüheni bir hutbesine şöyle demiştir. Osman radıyallahu anh'den sonra bir halifenin kanının dökülmesine asla yardım etmedim. Bir adam hayret ederek ey Ebu Mabed Osman radıyallahu anh'ın kanının dökülmesine mi yardım ettin? Bunun üzerine Ebu Mabet, ben bir kimse hakkında kötü bahsetmeyi onun kanının dökülmesine yardım etmek olarak görüyorum dedi. Yani o fiili olarak Osman radiyallahu kanının dökülmesine katılmadı ama sözleriyle katıldığından dolayı kendisini o kimseler arasına katıyor. Çekiştirme ve laf taşıma uzununda koşuşturan o kimseler, müminlerin emiri Osman bin Afan radiyallahu anh'ın sayarak zayıf akıllarının ve hastalıklı kalplerinin hayal ettiklerine göre onu şekillendirdiler. Bunu fitneye ulaştıran bir merdiven kıldılar. Huzeyfe radıyallahu anh, Osman bin Affan radıyallahu anh'ın öldürüldüğünü öğrendiği zaman şöyle demiştir. Allah'ım onu öldürenlere ve ona hakaret edenlere lanet et. Allah'ım bizler onu eleştirirdik, o da bizi eleştirirdi. Bunu fitneye ulaşmak için merdiven yaptılar. Allah'ım onları ancak kılıçlarla öldür. Muhtemelen başını bir zamandan diğer zamana, İlk harcilerin fikrini yaşatmak için uzatan harcilerin çekişmeleri ve onların gidişatları birçok haramlarda haddi aşmanın sebebidir. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam harciler hakkında şöyle buyurmuştur. Putlara tapanları bırakırlar ve Müslümanlarla savaşırlar. Bu alamet alimlerden birinin başından geçmiş ve bu sayede bazı harcilerin elinden kurtulmuştur. Ona kim olduğunu sorduklarında, Allah'ın kelamını dinlemek isteyen sığınmacı bir müşrik demiş. Kendisini bu şekilde ifade etmiş ve şu ayeti okumuştur. Eğer müşriklerden biri sana sığınmak isterse ona güven ver ki Allah'ın kelamını işitsin. Sonra da güven içinde bulunacağı yerine kadar onu ulaştır. Tevbe 6. ayet. Sığınmacı bir müşriğim demesi sayesinde kurtulmuştur. Şayet ona Müslümanım deseydi elbette onu keseceklerdi. Başını keseceklerdi. Çünkü onu tekbir edip... E, yani müfted görecek, gördü. Örnekleri yaşanmış bunun zaten. Ee, mesela bir tanesi cihattan dönüyor. Epeydir diyor cephelerdeyim. Bir ezan sesi istiyor bir topluluktan. İşte burada Müslümanlar topluluğu var. Onlarla cemaatle namaz kılayım diyor. Onların yanına gidiyor, selam veriyor. Selam verdiğinde verdikleri karşılık Ey Allah'ın düşmanı, sen kimsin, nereden geliyorsun? Diyor ki onlara... Ben diyor Allah Resulü'nün ashabının yanından geliyorum. Ben onlara la ilahe illallah diye şahitlikte buldum. Onlar bunu kabul ettiler benden. Siz de onların kabul ettiği şeyi kabul etmez misiniz diyorlar. Daha fazla söz söylemesine meydan vermeden öldürüyorlar. O zamanlarda işte böylesine bir şey vardı. Yani kendilerinden kendi aralarında olmayanı otomatikman e, müşrik görme, kafir görme, dinden çıkmış görme. Kadı Yaz Rahimullah cumartesi gündüzleri eser yazmak için evinden ayrılmadığından dolayı Yahudilikle itham edilmiştir. Meşhur İmam Kadıyaz. Yani cumartesi günleri işte telifle çalışıyor. Bu işte Yahudiler bugüne değer verir diyerek böyle itham ediyorlar, Yahudilikle suçluyorlar. İmam Nebevi Rahimullah'ın öğrencisi Şeyh Aleuddin El Attar Rahimullah. Kendi zamanında bir şeyh olmasına rağmen, yani dönemin meşhur alimlerinden olmasına rağmen, iftiracıların suçlamalarından korktuğundan dolayı yanında imanının sahih olduğuna ve küfürden uzak olduğuna dair bir belgeyle gezerdi. Şu kıssada adam öldürmeye sebep olan gıbet hakkında caydırıcı ibretler ve hatırlatmalar vardır. Abdurrahman bin Yezid bin Cabir anlatıyor. Reca Hayve ile beraberdik. Nimetlere şükretmekten bahsediyorduk. Reca hiç kimse nimetin şükrünü yerine getiremez dedi. Arkamızda başında örtü bulunan bir adam müminlerin emiri de mi dedi. Yani yönetici halifede mi dedi. Biz müminlerin emirinin burada bir ayrıcalığı yok. O da insanlardan biridir dedik. Bir ara o adamdan gafil bulunduk ve Reca ona döndüğünde göremedi. Dedi ki başı örtülü adamı getirin. Onu çağırdığınızda yemin gerekirse yemin edin yine de getirin. İki muhafızın ona doğru geldiğinden başka bir şey öğrenemedik. Muhafızlar müminlerin emirine icabet edin dediler. Yani sonra hemen bu konuşmanın akarımızda muhafızlar geliyor ve bizi Hişam'ın, dönemin halifesi Hişam'ın kapısına götürdüler. Aramızdan sadece Reca'nın girmesine izin verdi ve dedi ki, Haydi ey Reca, müminlerin emirine anlatılanlara karşı mazevetin var mı? Yani bu başı örtülü adam ispiyonculuk yapmış. İşte senin hakkında konuşuyor. O da insanlardan biri. İfadesi geçti ya burada. Reca şöyle dedi. Dedim ki o anlatılanlar nedir ey müminlerin emiri? O nimetlere şükretmek hakkında bahsetmişsiniz ve hiç kimse nimetlere şükrü yerine getiremez demişsiniz. Size müminlerin emiri de mi yerine getiremez denilince sen müminlerin emiri sadece insanlardan birisidir demişsin. Ben öyle olmadı dedim. Vallahi mi dedi? Vallahi dedim. Bunun üzerine bu haberi getiren adama 70 kamçı vurulmasını emretti. Adam sonra kana bulanmış vaziyette çıktı ve şu Reca bin Hayve sen değil misin dedi. Dedim ki sırtına aynen 70 kamçı bir müminin öldürülmesinden iyidir. Yani burada e, o ortamda söylenen bir söz halifeye hakaret gibi algılanıyor. Ve bundan dolayı belki Reca evet öyle oldu dese öldürülecek. Ama haberi getiren kişi sadece kamçı yiyor. Burada işte Reca bin Hayve bunu söylüyor. Yani söylediğin sözü inkar ettin demek istiyor burada. O diyor bir müminin öldürülmesinden iyi sen bu 70 kamçı yemen diyor. Yani işte sayet sen 70 kamçı yemesen ben öldürülecektim manasında söylüyor bunu. i̇bn Cabir diyor ki bundan sonra Reca bin Hayve bir mecliste oturduğunda sağına soluna bakınarak yüzü örtülü adamdan sakının diyordu. Din fitnelere katılmaktan uzak durmaya ondan el çekmeye ve ondan kaçmaya teşvik etmiştir. Bilal bin Saat Allah Teala'nın ey iman eden kullarım arzım geniştir. Ankebut 56. ayet hakkında şöyle demiştir. Fitne meydana geldiği zaman arzım geniştir. Ondan kaçın demektir. Yani Müslümanların birbirlerini öldürmeleri gibi bir durum yani Müslümanlar arasında bir savaş meydana geldiği zaman Allah'ın arzı geniş ondan kaçın manasındadır demiştir. Ebu Hureyir radiyallahu anh, Nebi aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu aktarıyor. Yaklaşan kötülükten dolayı Araplara yazık. Ondan elini çeken kurtulur. Bunu Ebu Davud Ahmet bin Hanbel rivayet etmiş, Elbani sahih demiştir. Abdullah bin Amr radiyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Yakında gelecek olan, insanların kalburdan geçerek geriye ahitlerini ve emanetlerini bozan, İhtilaf eden ve şu şekilde bu sırada parmaklarını birbirine geçirdi. Bu şekilde olan yaramaz insanların kaldığı bir zamanda durumunuz nasıl olur? Dediler ki, ey Allah'ın Resulü durum öyle olduğu zaman nasıl davranmalıyız? Şöyle buyurdu, hak olarak bildiklerinizi alır, karşı çıktıklarınızı yani münker bildiklerinizi bırakırsınız kendi özel işlerinizi kabul eder. Genel halkın işinden vazgeçersiniz. Yani kendinizi kurtarmaya bakarsınız. Toplumu ıslah edin, onlara anlatayım, kurtarayım buna girmeyin. Bu diğer bir Ebu Meyye eşrabani radiyallah'tan gelen rivayette de e, anlatılan bir durum esasında. Yani herkesin kendi görüşünü beğendiğini gördüğün zaman umumun işini bırak kendi özel işlerine ilgilen diyor Allah Resulullah'a s.a.v.ı. Halid bin Velid radiyallah'tan gelen rivayette Müminlerin emiri bana Şam'ın bolluğu, yağları ve ballarını çıkardığı sırada yani bereketin ortaya çıktığı bir sırada mektup yazarak Hint tarafına gitmemi emretti. O gün bize göre Hint ile kastedilen edilen Basra idi ve bunu istemiyordum. Birisi ayağa kalkarak Allah'tan kork ey Ebu Süleyman fitneler ortaya çıktı dedi. Ebu Süleyman Halib bin Velid'in künyesi. O da İbnül Hattab hayattayken mi? Asıl fitneler onun ölümünden sonra... İnsanların fırkalar halinde olup imamları yani halifeleri bulunmadığı zaman olacaktır. Öyle ki insan bakar, acaba bulunduğu yerde meydana gelen fitne ve kötülüklerin düşmediği bir yer bulabilir miyim diye düşünür. Ama bulamaz. İşte o günler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyametten önce öldürme günleri vardır diye zikrettiği günlerdir. Allah bizleri ve sizleri o günlerden muhafaza etsin. Bunu da Ahmet bin Nambel ve Taberan rivayet etmiş, Elbani Es-Saiha'da zikrederek bahsediyor. E, rivayet yollarıyla Hasen demiştir. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan Allah Resulü aleyhisselatü vesam şöyle buyurdu. Müslümanın en hayırlı malının koyunlarının olacağı günler yakındır. Dini için fitnelerden kaçarak dağların tepelerine ve yağmurun düştüğü yerleri otlak olarak seçer. Bunu da Bukhari fitnelerden kaçmak dinlendir babında rivayet etmiştir. Osman eŞham dedi ki, Ferkat Es-Sedehi ile beraber Müslim bin Ebi Bekra'ya gittim. O kendi yerindeydi, yanına girdik ve şöyle dedik. Babandan fitneleri anlatan bir hadis işittin mi? Yani babası Ebu Bekra, Nüfey bin Haris radıyallahu anh. O da dedi ki evet, Ebu Bekra şunu rivayet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, muhakkak ki ileride fitneler olacaktır. Dikkat edin. Sonra bir fitne olacaktır ki o fitne de oturan yürüyenden hayırlıdır. Yürüyen koşandan hayırlıdır. Dikkat edin. O fitne indiğinde veya meydana geldiğinde devesi olan devesini güçsün, koyunu olan koyununu güçsün, toprağı olan da toprağıyla ilgilensin. Bir adam, ey Allah'ın Resulü, devesi koyunu ya da toprağı olmayan hakkında ne buyurursun? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kılıcını taşa vurarak körersin, sonra gücü yeterse ondan kurtulsun. Allah'ım tebliğ ettim mi? Allah'ım tebliğ ettim mi? Allah'ım tebliğ ettim mi buyurdu. Adam ey Allah'ın Resulü, baskı ile iki saftan birine veya iki gruptan birine katılmaya zorla götürülürse ve birisi bana kılıcıyla vurup da ya da ok atarak öldürürse ne dersin dedi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hem kendi günahını hem de senin günahını yüklenir ve böylece cehennem halkından olur buyurdu. Aleykümselamlar. Yani Müslümanların birbirlerine Birbirlerinin kanına tasallud ettiği böyle fitne, kör e, fitne savaşlarında e, uzak durmayı emrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani zor raki böyle bir durumla karşılaşırsan da, öldürülürsen de hem senin günahını yüklenir hem de kendi günahını yüklenir. O şekilde ateşe gider o kimse buyuruyor. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. ''Sizleri fitnelerden sakındırırım. Kimse ona göz dikmesin. Allah'a yemin olsun.'' Bir kimse ona göz dikerse tıpkı selin gübreliği sürüklemesi gibi mutlaka onu sürükler. Yani bakışını kaldırır o fitnelere e, meylederse. Ebu Bürde radıyallahu anh'ten Muhammed bin Seleme'nin yanına girdim. Dedi ki şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak ileride bir fitne, bir ayrılık ve bir ihtilaf olacaktır. Durum böyle olduğu zaman kılıcını Uhud'a getir ve kırılıncaya kadar vur sonra günahkar bir el veya kaçınılmaz temenni yani ölüm sana gelinceye kadar evinde otur nitekim anlatılan bu durum meydana gelmiştir ve ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şeyi yapıyorum demiştir Ebu Zer radiyallahu anh'dan gelen rivayette Ey Ebu Zer insanların çokça ölmesi sebebiyle kabirlerin pağlanacağı bir köle fiyatına kabir kazılacağı dönemde halin nasıl olur ben de Allah ve Rasul'un benim için seçtiği halde olurum veya Allah ve Rasul daha iyi bilir dedim. Rasullah sallallahu aleyhi ve sellem o halde sabret buyurdu. Sonra ey Ebu Zer, öyle bir açlık olacak ki bütün insanlar kuşatacak. Mescide gelsen evine dönemeyeceksin. Evine gelsen mescide gidemezsin. Böyle bir durumda halin ne olur? Ben de Allah ve Rasul'un benim için seçtiği halde olurum veya Allah ve Rasul daha iyi bilir dedim. İffetli olman yani dilenmemen ve haram kazançtan sakınman gerekir buyurdu. Ey Ebu Zer, hicaratu zeyt denilen yer, bir bölge burası, kanlar içinde kalacak şekilde insanların başına gelecek öldürme olaylarında halin nasıl olur buyurdu. Ben de aynı cevabı verdim. Kendilerinden olduğun kimselere katıl buyurdu. Yani böyle bir durumda, yani sen sen onlara katıl. Ey Allah Resulü, kılıcımı alıp bunu yapanların boynlarını vurayım mı dedim. O durumda sen de aynı onlar gibi olursun. Lakin evine çekil buyurdu. Ben ey Allah'ın resulü peki onlar benim evime kadar girerlerse ne yapayım dedim. Buyurdu ki kılıcını kılıcın parlamasından korkarsan yani öldürülmek korkusuyla o kılıcın suratında parlamasından korkarsan elbisenin yüzüne ört ki seni öldüren kimse hem senin günahını hem de kendi günahını yüklenerek cehennemliklerden olsun. Bunu İbn Mace rivayet etmiş. Elbani İrwal Galil'de sahih demiştir. Riva edildiğine göre birisi Huzeyfe radıyallahu anh'e Müslümanlar birbirleriyle savaştıklar zaman ne yapmamı dersin dedi. Huzeyfe radiyallahu dedi ki evinin en dip köşesine bak ve oraya sığın. Eğer yanına kadar girecek olurlarsa şöyle de işte benim günahımla beraber kendi günahını yüklen. İmran bin Hüseyin radiyallahu anh'den Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Deccali işten ondan uzaklaşsın Allah'a yemin olsun muhakkak ki kişi ona gittiği zaman ortaya koyduğu şüphelerden dolayı onu mümin zannederek tabi olu verir. Evet Ebu Davud Ahmet haberani ve hakim rivayet etmişlerdir. Elbani ve hakim sahih diyorlar bunun hadise. İbn i Mesud Radyalan diyor ki insanlar fitneye düştüklerinde çık insanlar sana örnektir derler. O zaman sen de kötülükte örneklik olmaz dersin. Yani bak bu kadar insan yani burada insanlar sana bu fitnelere karışmış, önder olan insanlara örnek gösterirler. Yani bu yanlış olsa falanca katılır mı, filanca katılır mı diye İbn-i kötülükte örneklik olmaz diyor bu konuda. Udeyse bin Uhban şöyle demiştir. Ali bin Ebi Talip radiyallahu anh babama geldi ve onu kendisiyle beraber çıkmaya davet etti. Babam ona dedi ki, Dostum ve amcanın oğlu olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ihtilaf ettikleri zaman tahtadan kılıç edinme mutsunda benden söz aldı. Ben de bunu yaptım. Dilersen seninle beraber çıkayım. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh ondan vazgeçti. Yani istersen bu tahta kılıçla çıkayım seninle beraber diyor. Eyyub Es-Sahdiyan dedi ki, Sa'd bin Ebi Vakkas, İmmes'ud, İbn Ömer ve Ammar bin Yasir radıyallahu anhum bir araya toplanıp fitneden bahsettiler. Sa'd dedi ki, bana gelince ben evimde oturur fitneye karışmam. Amir bin Sa'd babası Sad radiyallahu e, koyun sürüsü olduğunu söylüyor. Oğlu Ömer ona geldi onu görünce şu yolcunun şerrinden Allah'a sınırım dedi. Yanına yaklaşınca ey babacığım koyunlarınla beraber bedevi olmayam razı oldun? İnsanlar Medine yönetimi hakkında çekişiyorlar dedi. Sad oğlu Ömer'in göğsüne vurdu ve sus Zira ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Şüphesiz Allah azze ve celle korunan, insanlara ihtiyacını göstermeyen ve gizlenen kulunu sever. Bunu Ahmet ve Müslim rivayet etmişlerdir. İbn-i anlatıyor. sarb bir Nebi Vakkas radiyallahu savaşmayacak mısın? Sen şura ehlindensin. Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın önde gelen sahabelerindendi ve Mekke'yi radye olan kendisinden sonra şura için tavsiye ettiği isimlerden birisiydi. Sen bu şura ehlininden sen neden savaşmıyorsun diyorlar ona. Bu işte başkalarından daha layıksın. Yani halifele sen daha layıksın denildi. O da şöyle dedi. Bana iki gözü, bir dili ve iki dudağı olup mümini kafirden ayıran, Müslümana vurduğumda ona dokunmayan Kafire vurduğunda onu öldüren bir kılıç getirmedikleri sürece savaşmayacağım. Nitekim ben cihad ettim ve cihadı iyi bilirim. Onlar için de şöyle bir misal verdi. Bizimle sizin misaliniz apaçık bir yolda bulunan bir topluluk ile şu durumda olan topluluğun misali gibidir. Bu topluluk toz fırtınasında ilerlerler. Yolu kaybederler ve durum kendilerine karışır. İşlerinden biri yol sağ taraftadır der ve o yolu tuttuklarında daha fazla kaybolurlar. Diğerleri, yol sol taraftadır der ve bunun üzerine o yol tutarak daha fazla kaybolurlar. Sonra diğer bazıları, biz fırtına çıktığında zaten yoldaydık, olduğumuz yerde çökelim derler ve oraya çökerler. Sabah olduğunda fırtına gider ve yol ortaya çıkar. Cemaat de işte ortadadır. Onlar derler ki, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizi bıraktığı yoldan onunla karşılaşıncaya kadar ayrılmayız ve ona fitnelerden hiçbir şey sokmayız. Bunu Nuhayn bin Hammad fitende, i̇bn Saad Tabakat'ta, Taberani, Mucemül Kebir'de rivayet etmiştir. Hasan el-Basri Rahimullah şöyle dedi. Fitne zamanında insanlar Abdullah bin Ömer radiyallahu anh'ın yanına gelirler ve ''Sen insanların hem efendisi hem de efendilerinin oğlusun.'' Yani Ömer bin Hattab'ın oğlusun. ''İnsanlar senden razıdırlar. Çık da sana biat edelim.'' dediler. Ancak i̇bn Ömer radyalanma hayır, vallahi hayatta olduğum sürece benim yüzümden bir damla kanın dahi aktılmasını kabul edemem dedi. Daha sonra bir daha yanına geldiler ve korkutarak ya çıkıp halifeliğini ilan edersin ya da seni yatağında öldürürüz dediler. Ancak i̇bn Ömer radyalanma önceki cevabın aynısını verdi. Hasan el Basri dedi ki, vallahi ölene kadar bu yönde ondan hiçbir şey koparamadılar. Yani tehdit etmelerine rağmen i̇bn Ömer radyalanma onlara yanaşmadı. Nafi İbn Ömer radıyallanmadan naklediyor. İbnü Zübeyr fitne zamanında iki kişi İbn Ömer radıyallanmaya geldi ve şöyle dediler. Muhakkak ki insanlar zayıf oldular. Sen ise Ömer'in oğlusun ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesisin. Seni ayaklanmaktan alıkoyan nedir? O da dedi ki beni Allah'ın kardeş kanını haram kılması alıkoymaktadır. Onlar Allah azze ve celle fitne kalmayınca kadar onlarla savaşın buyurmuyor mu dediler. İbn Ömer radıyallahu anh şöyle cevap verdi. Biz fitne kalmayıncaya kadar savaştık ve din yalnız Allah için oldu. Sizler ise fitne meydana gelince ve din Allah'tan başkası için oluncaya kadar savaşmak istiyorsunuz. Yine Nafi anlatıyor. Bir adam İbn Ömer radıyallahu gelerek şöyle dedi. Ey Ebu Abdirrahman bir sene hac bir sene umre yaparak Allah azze ve celle'nin yolunda cihadı terk etmene sebep nedir? Yani insanlar cihat adı altında işte bu yönetim için savaşıyorlar. Sen ise işte bir sene hac yapıyorsun, bir sene umre yapıyorsun, bunlara karışmıyorsun. Bunun sebebi nedir? Nitekim Allah'ın cihat hakkındaki teşvikini bilmektesin dediler. İbn-i Ömer anh, dedi ki, Ey kardeşimin oğlu, İslam beş temel üzerine kurulmuştur. Allah'a ve Resulüne iman etmek, beş vakit namaz, Ramazan orucu, zekat eda etmek ve beyti hac etmek. Adam dedi ki, Ey Ebu Abdirrahman. Allah'ın kitabındaki şu ayeti işitmedin mi? Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri diğerine tecavüz ederse Allah'ın emrine dönünceye kadar tecavüz edenle savaşın. Hucurat 9. ayeti ve fitne bitinceye kadar onlarla savaşın. Bakara 193. ayeti. İbn-i Ömer radıyallahu şöyle dedi. Biz bunu Allah Resulü ve sallam zamanında yaptık. O zaman İslam azınlık idi. Kişi dini hususunda fitneye düşer, ya savaşır ya eziyete uğrardı. Ta ki İslam çoğaldı ve fitne kalmadı. Adam, ''Ali ve Osman hakkında ne dersin?'' dedi. İbn-i radıyallahu Osman'a gelince Allah onu affetmiştir. Siz ise onun başlanmasını istemiyorsunuz. Ali'ye gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcaoğlu ve damadıdır. Eliyle işaret ederek, işte gördüğünüz gibi şu da onun evidir.'' dedi. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh şöyle derdi. Saad bin Malik ile Abdullah bin Ömer'in duruşları için aferin. Eğer bu savaştan geri durmaları iyilik ise onların neci büyüktür. Eğer kötülük ise bu küçük bir hatadır. Yani e, o zaman Ali radıyallahu anh'ın tarafında da yer almıyorlar. Şayet diyor e, onlar bu geri duruşlarına isabetlilerse bu büyük bir ecirdir diyor. Eğer isabet etmedilerse diyor, Ali radiyallahu anh yani hakkın tarafına katılmamakla isabet etmedilerse bu da küçük bir hatadır. Sabit el-Bunani mutarriften naklediyor. Rabbim Azze ve Celle'nin bana kıyamet gününde ey mutarrif neden yapmadın diye sorması neden yaptın diye sormasından daha sevimlidir. Bunun tam şeklini geçtiğimiz hafta da aktarmıştık. Yani falancayı neden öldürmedin diye sorması benim için daha hafiftir. Yani neden öldürdün diye sorarsa bu daha ağırdır diyor. İmam Ahmet şöyle dedi, bize İsmail tahtis etti, dedi ki, bize Eyyub tahdis etti, o Muhammed bin şöyle dediğini rivayet etti. Fitne koptu, fitne koparken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin on binlerce sahabesi vardı. Bunlardan yüz kadarı, hatta belki 30'u dışında kimse bu olaylara karışmadı. Düşünün, on binlerce bir sahabeden bahsediliyor ve bu fitneye karışmayan yüz ya da otuz kadar kişi. On bin nerede? 30 kişi nerede? 100 kişi nerede? Sahabeler Allah hepsinden razı olsun. Onların arasında ihtilaf olup bu onları savaşmaya sürükleyince Kâb bin Sevr Rahimullah fitneden uzaklaşmak için bir eve girdi. Onu çamurla sıvadı. Yiyecek ve içeceğini alabilmek için sadece bir delik bıraktı. İbn-i Tavus babasından şöyle dediğini naklediyor. Osman radıyallahu anh fitnesi meydana geldiğinde bir adam yani Amir bin Rebiya'yı kastediyor. Ailesine beni demirlerle bağlayın, ben deliyim dedi. Osman radıyallahu anh öldürülünce ben çözün. Allah'a hamdolsun iyileştim ve Osman radıyallahu anh öldürülmesinden korundum dedi. Beşik bin Ukbe şöyle demiştir. Yezid bin Abdillah eşşehir'e insanlar kargaşaya düştüğünde muttarif ne yapıyordu dedim. dedi ki evinin ortasından ayrılmadı. Olaylar bitinceye kadar ne bir cumaya ne de cemaate yaklaşmadı. Katade şöyle dedi. Muttarif fitne olduğu zaman ondan yasaklar ve kaçardı. Hasen el Basri de ondan yasaklar ancak fitne ortamından ayrılmazdı. Muttarif dedi ki El Haseni yani Hasen el Basri'yi insanları sele karşı uyaran ancak kendisi önünde duran bir adama benzetirim. Yani Hasen el Basri e, toplumdan ayrılmadı. Fakat fitnelere karşı hep uyarcılık yaptı. Zaten onun zamanında e, bu ayaklanmalara katılmayan iki kişi vardı. Yani şehir içerisinde olup, insanların arasında bulunup. Birisi Muhammed bin Sirim diğerisi Hasan el Basri'ydi. Bunlar sadece insanlara uyarmak için bulunuyorlardı orada. Yani bu fitneye bulaşmayın, ayaklanmayın diyerek. İkisinden başka kimse yoktu. Malik, dedi, Malik bin Dinar dedi ki, fitne çıktığı zaman El-Hasen'in yanına geldim ve Ey Ebu Said! Bu fitne zamanında ne yapmamı tavsiye edersin dedim. Ancak bana cevap vermiyordu. Sonunda ona ey Ebu Said 3 gündür sana gelip soruyorum. Sen ki benim hocamsın ama cevap vermiyorsun. Vallahi Allah kullar arasında hükmünü verip fitne bitene kadar dağlara çıkmayı, nehir sularından içip yabani otlardan yemeyi düşünüyorum dedim. Bunun üzerine Hasan ağlamaya başladı ve bana ey Malik senin bu yapacağını kim yapabilir? Vallahi biz yapamayız cevabını verdi. Yani onun bu hareketin aslında tasvip etti. Yapabilene helal olsun manasında. Ebu'l-Haris es saiden Ebu Abdillah'a yani İmam Ahmet bin Hanbel'e Bağdat'ta meydana gelen olay ve ayaklanmayı düşünen topluluk hakkında sordu. Dedim ki ey Ebu Abdillah şu toplulukla beraber ayaklanmak hakkında ne dersin? Dikkat edin. E, Ahmet bin Hanbel'in zamandaki ayaklanma zamanın cehmi liderine karşı bir ayaklanma. Yani cehmi fırkası küfür üzere olan bir fırka. Bu işe Ahmet bin Anbel karşı çıktı ve şöyle demeye başladı. ''Subhanallah, kanlar, kanlar bunu ne uygun görürüm ne de emrederim. Üzerinde bulunduğumuz duruma sabretmemiz, kanların döküleceği, malların nuba sayılacağı ve haramların çiğneneceği fitneden daha hayırlıdır. Fitne zamanında insanların ne durumda olacağını bilmez misin?'' Dedim ki bugün insanlar zaten fitnede değil mi ey Ebu Abdullah? Şöyle cevap verdi. Öyle de olsa bu özel bir fitnedir. Kılıç girdiği zaman fitne yaygınlaşır, yollar kesilir. Buna sabretmek senin için daha selametli ve için daha hayırlıdır. Onun idarecilere ayaklanmaya karşı çıktığını ve kan dökülmesini ne uygun görür ne de emrederim dediğini gördüm. Şeyhülislam İbn-i Teymiy Erahimullah şöyle demiştir. Yetki sahibi bir idareciye karşı ayaklanıp da meydana getirdiği iyilik, kötülüğünden büyük olan çok azdır. Yani bu şekilde kötülüğünden büyük bir iyiliğin geldiği yok ya da çok nadirdir. Yine şöyle demiştir. Bu yüzden ehl Sünnet'in işi fitnede savaşmayı terk etmek olarak yerleşmiştir, kararlaşmıştır. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olan hadisler vardır. Ehli sünnet bu hususu akidelerinde zikretmeye başlamışlar. İdarecilerin zulmüne sabretmeyi ve onlarla savaşmayı terk etmeyi emreder olmuşlardır. Yani menhece dair, akideye dair ilk dönemlerde yazılan kitaplarda hep bu baplar mevcuttur. Şu iki sınıftan biri fitnelerden, şu iki sınıftan biri için fitnelerden uzlet daha fazla pekiştirilmiştir. Birincisi, dini konusunda fitneye düşmesinden ve dininden uzaklaşmasından korkulan kimse. Bu kimse uzet edebilir. İkincisi, kuvvet ve şiddet sahibi olup insanlara bu kuvvetiyle zarar vermesinden korkulan kimse. Görüşüne başvurulan zekin kimsenin insanların aleyhine olacak görüşünden korkulması da bunun gibidir. Bu yüzden İb-i Mesud Radyalı'nın yanında fitnelerden bahsederken. O zamandaki halkın en kötüsü kimdir diye sorulduğu zaman şöyle demiştir. Ağzı laf yapan her hatip ve fitneye koşan her binekli böyledir. Çünkü iki diliyle fitneye kışkırtırırken diğeri silahıyla kışkırtır. Böylece iki kötülük bir araya gelmiş olur. Sözün kötülüğü ve amelin kötülüğü. Din müdahalelerden, can helak olmaktan, şeref haksızlık ve parçalanmaktan, Mal ziyandan korunmuş olur fitnelerde uzdet yapıldığı zaman Fitneye katılıp da bunların tamamını kurtaran çok azdır Gönül Müslümanlara karşı selamette olur Bu yüzden Sad olan aile halkına fitne meydana girdiği zaman Bir idareci etrafında birleşinceye kadar insanların haberlerini nakletmemelerini emretmiştir Bu uzdet sayesinde fitne söndürülür ve ateşi dindirilir Zira insanlar fitnelerden uzaklaştıkça fitneye düşenler azalır bu da onların kötülüğünü azaltır. Fitneye göz dikip ona katılanlar oldukça da onun kalabalığı artar. Böylece kötülük fazlalaşır ve problemleri büyür. Bu yüzden İmam Bukhari sayinde Kitabul Fiten bölümünde şu başarı açmıştır. Fitnelerin ve zulmün taraftarlarının kalabalığını artırmayı çirkin görenler. Sonra orada Ebu Lesved'in şu rivayetini zikreder. Medine ehli üzerine bir ordu ayrılmıştı. Ben de kendimi bu orduya yazdırmıştım. Sonra ikrime ile karşılaştım ve durumu ona haber verdim. O beni bundan şiddetle yasakladıktan sonra şöyle dedi. Bana İbn Abbas Radyalı'na şöyle haber verdi. Müslümanlardan bir takım insanlar Mekke'de kalıp hicret etmeyerek müşriklerin beraberinde oluyorlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı müşriklerin kalabalığını artırıyorlardı. Savaşta düşman safları arasında bulunan bu kimselere ok geliyor ve vuruluyor. Yahut bunlardan bazılarına isabet ediyor da onu öldürüyor. Yahut ona vuruyor da öldürüyordu. Bunun üzerine Allah Teala şu ayeti indirdi. Melekler canlarını alacakları e, nefislerine zulmeden kimselere. Nisa 97. ayeti. Yani burada e, bu kimseler esasında Müslüman olmuştu, iman etmişlerdi ama hicret etmediler. E, sıcak savaş ortamında halen müşriklerin yanlarında bulunuyorlardı. Ve savaşa zorla çıkarılıyorlardı. Bunlardan birisi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Abbas Radyalani'di bir diğeri damadı Ebulasiydi. Eee bunlar esir edildiği zaman da aynı müşrikler gibi eee onlar rafidye takdir edildi. Fidye karşılığı serbest bırakıldı Abbasrat'yla. Öldürülenleri de dünya hükmü bakımından aynı müşriklerin öldürülmesi gibi bir hükümdeydi. Yani zahiren e, müşriklerin Müslümanlara karşı müşriklerin safında yer alan, onların şekline bürünen kimseler her ne kadar Allah katına mazeretleri bulunsa bile ee, dünya hükmü bakımından böyle bir hükmet abi derler. Bu açıdan mesela bu kimselerin mazeretleri işte biz zorla çıkarıldık diyecekler ayette belirtildiğine göre. Biz zorla bu savaşa çıkarıldık. Yani Müslümanların karşısına isteyerek çıkmadık. O zaman melekler diyecekler ki Allah'ın arzı geniş değil miydi hicret etseydiniz? Evet burada şuna uyarda bulunmamız lazım. Madem uzletten bahsedildi yani uzlet demek toplumdan uzaklaşıp, mesela köye veya daha başına çekilmek demek. Toplumdan uzaklaşmak yani. Birincisi, uzlet. Yani insanlardan uzaklaşarak yalnızlığa çekilmek mutlak olarak meşru kılınmamıştır. Lakin uzletin meşru olduğu istisna durumlar vardır. Uzleti mutlak olarak öven naslar, insanlar arasında karışıldığı takdirde din ve dünya konusunda zarar gelebilecek belirli kişilere ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin uzaklaşılmasını emrettiği fitne zamanlarına özeldir. İkincisi, fitne zamanlarında uzlet, ihtiyaç, maslahat ve güç yetirebilme durumuna göre iki şekilde olur. Birisi, tamamen insanlardan uzak bir mekana çekilerek uzlet etmek, diğeri, fitnelerden ve onun taraftarlarından uzak durarak, insanlar arasında bulunsa dahi onlara katılmayarak nispi veya kısmi uzlettir Hasan el-Basri'nin yaptığı gibi 3. İsyancılar meşru olan idareciye karşı ayaklanırlarsa meşru olan idareciye karşı ayaklanırlarsa doğru olanı bu isyancılara karşı sultana yardım etmek yani yöneticiye yardım etmek ve böyle bir durumda uzletin meşru olduğunu iddia etmek suretiyle onu yardımsız bırakmamaktır yani meşru bir yönetici varsa bunlara karşı ayaklanıldığında yöneticiden taraf olmak gerekir İmam Taber-i Rahimullah şöyle demiştir. Doğrusu şöyle demektir. Şüphesiz fitnenin aslı belaya uğramaktır. Gücü herkes kötüle karşı çıkmalıdır. Haklı olana yardım eden isabet etmiştir. Hatalı olana yardım eden de hata etmiştir. Şayet durum karışık gelirse böyle bir hal savaşmanın yasaklandığı durumdur. Yani bizim zamanımızı düşünün. Bizim zamanımızdaki yöneticiler meşhur yöneticiler değil. Böyle bir durumda eğer yöneticiyle ayaklananlar arasında bir savaş çıkarsa demek ki bize düşen şey böyle bir ortamda uzaklaşmaktır, uzlettir. Yani Müslümanların kanına bulaşmamaktır. Dördüncü uyarı sahabeler Allah hepsinden razı olsun. Onların arasında meydana gelen savaşlara gelince kesin olarak onlardan birini yanlış nispet etmek caiz değildir. Çünkü onların tamamı yaptığı işlerde iştahat etmişler ve Allah Azze ve Celle'nin muradını dilemişlerdi. Onların hepsi de bizim önderlerimizdir. Nitekim onların arasında meydana gelenler hakkında konuşmamak bizim için ibadettir. Aksine onların sahabelik hatırı olduğu, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara kötü söz söylemekten yasakladığı ve Allah onları bağışlayıp onlardan razı olduğunu bildirdiği için onları ancak en güzel şekilde zikrederiz. Yani sahabe arasında gel, meydana gelmiş olan fitnelere de işte müdahil olup bu konulara dalıp e, o fitneye düşenlerle beraber fitneye düşmenin hiçbir manası yok. Bugün maalesef e, siyasi fırkalar oluşmuştur. Aynı zamanda itikadi fırkalardır. İşte şialık gibi, zeydelik gibi, Rafizilik gibi haricilik bu siyasi boyutu olan bir e, fırka. Yine diğer fırkaların çoğu da e, siyasi mahiyeti olan fırkalar. Yani bunlar... E, bu konuda sahabeleri eleştiren, haklıyı haksızı tespit edip taraf olmaya çalışan kimseler ve siyasi menheçlerine bunu alet etmeye çalışan kimseler. Bizim bunlardan uzak durmamız lazım. Yani akide metinlerimizde bunlar bize tavsiye edilmiş, emredilmiştir. Allah izin verirse bir sonraki derste son ders olacak inşallah. Cemaatten ayrılmamak fitneden kurtarıcı hususlardandır. Bu başlığı işlemeye çalışacağız. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illan la şerikelek ve estağfurüke ve tu